الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدان الله وما توفيقي وعش صامي إلا بالله لقد جاء رسول ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى الله وسلم صلوا على شفيعنا ذنوبنا محمد الله صلى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 Barik lana fiül Hamdülillah Rabbı Nālāmin. Astaghfirullah an Hāy al-Qayyum. Husn etkün bil Hāy al-Qayyum illā muttaba. Vdaffet uenkum al-su. Bilahul walā aüte illā bilahil ālim sözlerde durdunuz. Bu Mubarek gecede burada bulundunuz allah Teala ve Tegücüs Hazretleri Mekke-i Mükerremede ve i siz cevaatlerimiz hakkında yapmış olduğumuz duaları kabul eylesin Amin. ve sizlerin üzerinde tesirini izhar eylesin. Amin. Duaları aldınız. Çünkü bugün burada bu saatte toplaşmak üzere sözleşmiş idik. Biz ne kadar yorgun ve hasta olsak da sözümüzde durmak üzere geldik. Sizler de elhamdülillah gelmiş bulundunuz. Bu ahde vefa göstergesidir. <gülüyor> Sözleştikleri vakit sözlerinde duranları methederim Allah buyuruyor hakiki takva sahipleri onlardır Allah buyuruyor Celle Şahinu Celle ve Şahinu Celle Kıtlıkta, zorlukta, darlıkta, harpte, şiddette sabreden kullarım sözlerinde duran kullarım ve başlarına ne sıkıntı gelirse sebat eden dinimi bir İslam'dan taviz vermeyen Yoldan çıkmayan veya inkillediğine İşte işte onlar benim doğru kullarım sözlerinde duran kullarım veya gömül müttaku işte ancak onlar haramlardan sakınan takva sahibi dostlarımdır Allah buyuruyor Celle Şanu Celle Cila yine okumuş olduğum ayet Cellesinde billah ve ufu bi ahdi ahdikum Kullarım, siz bana verdiğiniz sözde durun, ben de size verdiğim sözde durayım Allah'a Bizim Allah'a verdiğimiz söz nedir? Ona iman edeceğiz, Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edeceğiz, dinine nusfet edeceğiz, yardım edeceğiz, dostlarına efendim ee, tabi olacağız, yollarından gideceğiz, yardım edeceğiz, dinine davet edeceğiz, hizmet edeceğiz. Yaşayacağız ve yaşatacağız. Bunlar bizim Allahü Teala'ya vermiş olduğumuz sözlerimizdir. Buna karşılık O'nun da bize verdiği söz nedir? Cennetini vereceği, cemalini göstereceği ve rızasına eriştireceğidir. Bu sözler karşılıklı tutulmalıdır. Mevlamız söz bozmaktan münezzehtir. İnne Allah'a la'yıkulhul Allah sözünden caymaz Celle Celaluhu. Ozan biz oluruz, kaybeden de biz oluruz. Sözde durursak efendim kazanırız. Estaizu billah Femen ne kesefe innemâ Habibim seninle sözleşenler yâtleşenler sana inandıklarına ve İslam'a yardım edeceklerine dair söz verenler Allah ile sözleşmişlerdir. Bunun manası oraya gider. Peygamberle Peygamberin varisiyle, peygamberin vekili olan bir alimle, bir veliyle sözleşmek, peygamberle sözleşmektir sallallahu aleyhi ve sellem. oraya gider, el ulema ve enbiya alimler peygamberlerin varisleridir, vekilleridir. Şişt, baban ölse malı mülkü kime kalır? Sana kalır. Peygamber öldüğümü, ilmi, dini kime kalır? Alimlere kalır. İnne l-enbiya ne mi ver <gülüyor> peygamberler altın, gümüş, miras bırakmazlar. اِنَّ مَا غَرْوَةُ الْعِلِيمِ Ancak ilim mirası bırakırlar. فَوَنَ خَدْرْ بِيَ خَدْرْ بِحَظُمْ وَعْفِرِ Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinden, şerahattan, kurandan, fıkıhtan, sünnetten, hakaetten, tasavvuften nasibini alan onun mirasından en büyük payı almış olur. Onun için bu sözlerin çok büyük önemi vardır ve ciddiyeti vardır. Biz sizden söz mü diyoruz, siz de söz diyorsunuz. Ya bu söz peygamberle sözleşmektir, bu söz ile sözleşmektir, benle değil. Çünkü kimse şahsi davasına kimseyi alet etmiyor. Kimse kendine de kimseyi davet etmiyor. Ancak Allah için buraya davet ediyoruz. Onun için siz bana verdiğiniz sözde durun, ben de size verdiğim sözde durayım Allah buyurdu Cellecilah. Allah Teala şimdi sizin birinizden görüşüp sözleşim. Konuşur mu? Yok. Peygamber de vefat etti Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi peygamber gelip sizin birinizden görüşür mü? Siz ona gitseniz Medine'de görüşebilir miyiz? Yok. Ama ne buyuruyor? Kıyamete kadar benim dinimi bilen, ilmiyle amel eden alimlerim, varislerim, vekillerim olacaktır. Onlarla sözleşmek aynı benimle sözleşmek yerinde geçerli olacaktır. Bitti. Bunu anlamayacak ne vardır ya? Yani? Bu aklınız çalışıyor. Ona göre önem verin. Ciddiyet verin. O zaman ciddiyet görüşürüz. Mevla'dan yardım bulursunuz Celle Şanuhu Celle Celaluhu. اِسْتَعِذُ <gülüyor> بِلَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاهَدُ اللّٰهَ Müminlerden öyle erkek kullarım vardır ki, öyle pehlivan kullarım vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadık oldular, canlarını, mallarını ortaya koydular, benim yolumdan ayrılmadılar. فَمِنُمْ مَنْ قَبَٰى ve وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Kimisi hacetini gördü, şehit olmak istiyordu, şehitliğe ulaştı. Bedir'de şehit olanlar, ziyaret ettik onları, Bedir'e gittik, sizden selam verdik, size dua ettik, on dört tane şehit orada, Bedir'in şehitleri. Allah indinde şehitlerin en üstünleri bedir şehitleridir. Onlardan üstün şehit yok. Bedir malibesi katılan 313 kişi, onlardan üstün sahabe yok. Ya <gülüyor> mü'minlere, ne isterseniz ya bunu hepsini peşin affettim Allah buyurdu onlara. Ne büyük insandır onlar, biliyor musunuz? Çünkü Allah'a verdikleri sözde durdular. Uhud şehitleri, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza teala. son gece onun yanındaydık, gece bir de ziyaret ettik, dua ettik size. Ya. Kimisi şehit oldular, ve min alır. yentadır, kimi de ne zaman şehit olacağım diye bekler oldular. Hiç korkmadılar, hiç kaçmadılar ve mâ beddelû tebdîlâ. Hiçbir sözü değiştirmediler ve bozmadılar. Biz de bunlardan ders alalım, ibret alalım. Başımıza ne gelirse Allah yolunda gelsin, bu yoldan ayrılmayalım. Bunu söylüyoruz. Ramazan-ı Şerif'te burada sözleştik. Dedik ki Ramazan-ı Şerif'ten sonra aynen devam edelim, sebat edelim. Ve bakıyorsun yine çekiyor. Nasıl ki elbise yıkandı mı illa çeker? Bu cemaat Ramazan'dan sonra çekiyor, illaki çekiyor. Yahu nereye gidiyorsun? Ne işin vardır? Allah'ın sohbetinden daha önemli bir işin mi vardır? Allah'ın meclisinden daha büyük bir toplantın mı vardır? Celle şanü Celle Celaluhu! Allah'a ziyaretten daha büyük bir ziyaretin mi vardır? Sohbete gelen, camiye gelen, cemaattekini Allah'ın ziyaretçisidir ya! Allah'ta hakkı vardır Celle şanü Celle Celaluhu! Af olacağına dair! Duaları kabul olacağına der. Allah'ın yardımına mazar olacağına dair, Allah'tan Celle Celle teminatı vardır ya! İnsan bunu kaçırır mı, bu, bu çocuğu bozar mı, bunu kaybeder mi? Bunun önemi vardır bu sözün! Bu senin şunla bunla sözüne benzemez, bu Allah ile sözün! Sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem ile sözün! Dostlarıyla sözün! En önemli olacak bunlardır! İnsanlarla aranızdaki sözlere de riad edin! Herkesten sözleştiğiniz vakit sözünüzü yerine getirin. Ama evvela Allah ile, peygamberle, dostlarıyla Celle Celaluhu sallallahu te'alâne ve sellem. Onun için sizlere duamız vardır. Oralarda da dua yaptık. Burada da dualarımızın kabulü için yalvarıyoruz ki Allah Teala iki cihanda aziz eylesin. Dünya ahiretinizi mamur eylesin. Ne hayırlı muradınız varsa nail eylesin. Kabe-i muazzama dar, i o mübarek makamlar, o mübarek gecelerde, o mübarek saatlerde, en duanın kabul olacağı karanti olan yerlerde, kadın erkek cemaatlarımızla, İzmit cemaatına bu şekilde burada, bir kere bulunana dua yapılmıştır elhamdülillah. Bunda şube yok. kabul muhakkaktır. Allah'ımıza huştu zandığımız vardı. Onun için, sizler duayı aldınız, ancak bundan sonra da sizden en büyük istirhamımız veracağımız ümidimiz şudur ki bugüne kadar gevşeklik ettik bundan sonra tövbe edeceğiz ve bu gevşekliği telafi edeceğiz ve bu insanları bu yola davet seferberliği başlatacağız. Çünkü geçen hadiseler gösterdi ki Allahu Teala ve Tegattes Hazretlerinin yoluna davetten başka çıkar çare yoktur. Geçer akçe yoktur. Hadiseler bunu gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar ezik dururladılar. Mahkum diller. Bize yakışan bu değildir. Bizim yerimiz bu değildir. Ama neden biz asıl yerimizi koruyamıyoruz? Bunu soruşturmamız lazımdır. Sayımız artıyor, gücümüz azalıyor. Bunu da bir düşünmek lazımdır. Bundan evvel çok daha az sayıdayken daha çok tesirli halimiz var idi. Bugün sayıca Müslümanlar arttığı halde güçsüzlükleri artmıştır. Eli kolu mahkum duruma düşmüşlerdi. Bir buçuk iki milyar yakın İslam alemi Amerika'nın kucağına düşmüşler. Amerika Efendim, dünyanın e, başına bela olmuş, istediğini vuracak, istediğini asacak, istediğini kesecek. Kimse de buna karşı gelemeyecek. Kimdir bu? Süper güçtür. Süper güç diye bir şey yoktur. Allah'tan Celle daha güçlü olamaz. Evet, bizim inandığımız Allah'ımız bütün dünyanın kafirlerini mağlup edebilir. Bir anda kahredebilir, helak edebilir. Sizin süper güç dediklerinizin Allah'ın dinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Vallahi önemi yoktur. Sivrisineğin kanadı ne kadar zayıf? Örümceğin yuvası ne kadar zayıf? Amerika'sı Rusya'sı bütün birleşmiş kafir milletlerin Allah'ın dinde zerre kadar önemi yoktur. Kim Allah'a karşı güç gösterebilir? Jelleshane ve Jelleshale, onlar da yaradan Allah'tır. Celle celal. Onlara da o kuvveti veren Allah'tır. Celle celal. Ve Allah'ın kalıplık kumu mahcubulum. Sizi de yaradan Allah'tır. Yaptıklarınızı da yaradan Allah'tır. Makinalarınızı, tanklarınızı, füzelerinizi, atomlarınızı, silahlarınızı, onlar da yaradan Allah'tır. Ham maddelerini yaradan Allah'tır. Bulduran aklı yaradan Allah'tır. Hepsi Allah'tır. Celle celal. Kimin nesi var? Kimin elinde ne var? Hiç yok. Ama. Dilediğimi, dilediğime musallat ederim Allah buyuruyor, görüyor musun? Dilediğimi, istediğimin başına bela ederim Allah buyuruyor. Şimdi görülen o Amerika'yı Müslümanların başına bela etti Allah. Etmedim. E niçin ettim? Müslümanlar bunu kendilerinde soruştursun. Çünkü Müslümanlar Allah'ın kapısına gelmedi, Amerika'nın kapısına gitti, onun için. Mevla buyuruyor... <gülüyor> Onlar, o kâfirler hayvanlar gibidirler, hatta hayvanlardan da sapıktırlar. اِسْتَعُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَاَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى yerler, içerler, gezerler, tozarlar, zevklenirler, keyiflenirler. Ne gibi? Hayvanların yemesi gibi. ''Ve cehennem gidecekleri yerdir Allah'' buyuruyor. E şimdi, düşünüyor musunuz ki Müslümanız diyenler Allah'ın kapısından yardım bulamadılar? Celle Cile. Peygamberin kapısında sallallahu aleyhi sağlam duramadılar, mağlup oldular. Şimdi Amerika'nın ve Avrupa'nın kapısında hak arıyorlar. Ne hak arıyorsunuz? İnsan haklarını arıyoruz. Peki hayvanlar size insan hakkı verebilir mi? Hayvandan aşağı adamlar Kur'an söylüyor, bizim inandığımız Allah söylüyor Celle Celaluhu. Kafirler hayvandan aşağıdır. O adi şerefsiz, hayvandan adi, kusursuz Cenabet adamları kapısından insan hakkı aranır. Niçin muhtaç oldunuz o kapıya? Niçin gittiniz o kapıya? Bunu bir düşündünüz mü? Demek Allah'ın kapısında sağlam duramadınız, namazı cemaatle dost doğru kınamadınız, secdede dua yapamadınız, Yahudi Hristiyanlara uydunuz, onun için belayı buldunuz. Siz ilacınızı niye aramıyorsunuz, reçeteyi niye yer, yanlış yerde arıyorsunuz? Yine de bize derler ki bu hocalar kerici yobazdır, bunlar bir şeyden anlamazdır, öyle desinler. Ben doğrusunu söylemek zorunda. Yanlış! izlenen yollar yanlış, metotlar yanlış, takip edilen usuller yanlış. Bütün görüyoruz ki Kur'an-Sünnete uymayan tavizler, Kur'an-Sünnete uymayan efendim Yahudi, Hristiyan dostlukları, ilişkileri, papazlarla, mabazlarla, Yahudilerle dostluklar, bunlar Müslümanların yapacağı işler değil. Bunlar geçerli yollar değil, bunlar çıkmaz. Şimdi bunu da anlamayacak ne vardır ya? Bir ayeti kerime okuyorum. Tabi onun peşine birkaç ayetle birbirine bağlayaraktan bütün konuyu Allah'ın izniyle çözüyoruz. Yani Kur'an çözüyor, tahlil yapıyor Kur'an-ı Kerim. Bizim bir şey dememize gerek kalmıyor. Biz sadece bir aracılık yaparaktan tercüme yapıyoruz size. Sizin akıllarınız yerinde yani anlıyorsunuz. Estağfirullah billahi Ya يَا يُهَا ''Ey inanmış kullar!'' <gülüyor> Siz o Müslümanlar değil misiniz? Elhamdülillah şimdi Allah'ınızı dinlemeli değil misiniz? Evet, incan zulallah yanzurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ve yüzebit aqdeamekum, ayaklarınızı da sabit eder. Ne demek? Her meydanında kaydırmaz. Kafirlerle harbe çıkıştığınızda, karşılaştığınızda ayaklarınızı kaydırmaz sizi kaçırtmaz, sizi korkutmaz ve sırat köprüsünde de ayaklarınızı kaydırmaz, kendine geçirir. Şart nedir? Siz Allah'a yardım ederseniz. E şimdi Allah'a yardım nedir? Kur'an'a yardımdır, dine yardımdır, alimlere yardımdır, sohbete davettir, dine davettir. Allah'a yardımın yolu budur fakir fukaraya verilen zekattır sadakadır bunlar Allah'a yardım sayılıyor e siz bunları yapmazsanız Mevla da size yardım edeceğin söz vermiyor ben müslümanım demekle Allah yardım etmez kardeşim bunun çok misali var görmüyor musunuz ki Bedir muharebesine bakın Hüneyn muharebesine bakın Uhud muharebesine bakın Bunlar bize niçin okunuyor Kur'an-ı Kerim'de? Geçmiş tarihlerdir tabi ama esas bize ibret olsun, ders alalım diye okunuyor. Bedir Muharebesi'ndeki durum أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَدِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Yemin ediyor Allah'ımız ki Celle Celaluhu, siz çok zelil, hor, Hakir, fakir, güçsüz, zayıf, silahsız, her türlü tedariksiz iken sayıca, silahçı her bakımdan az iken Allah size yardım etti. Nerede? Bedir'de. Kaç kişi? 313 kişi. Karşıdaki düşman 900 küsur. Yani üç misli fazla. Ve silah ona göre fazla, azık ona göre fazla. Müslümanların binecekleri, develeri yok, atları yok, silahları yok, yiyecekleri, azıkları yok, erzakları yok. Karşı taraf bolluk içerisinde, kuvvet içerisinde. Silah, tedarik, binek, her şey tam tecizat. Ama Mevlane buyuruyor, ben size orada yardım ettim. Allah'a ilâ enlekû keşkûrûn. Öyleyse Allah'tan korkun, haramlardan sakının ki benim bu nimetime şükretmiş olasınız. اِذْتَقُولِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلٰذَةِ اٰلٰفٍ مِنَ الْمَلٰيكَةِ مُنْزَل۪ينَ Habibim sen Bedir'de ne diyordun müminlere? Şimdi gökten inen üç bin melekle Allah size yardım etse yetmez mi? Üç bin melek gökten inecek. Yardım yetmez mi size? بَنَا Evet, اِنْ تَصْفِرُوا سَبْرَدَرْسَنِزْ kaçmazsanız hani biz azız güçsüzüz bunlarla dayanamayız baş edemeyiz deyip de muharebeyi terk etmezseniz haramlardan sakınırsanız Allah'tan korkarsanız ve kafirlerde şu anda size karşı gelirseler Rabbiniz size hepsi sarıklı taylasanlığı beş bin melekle yardım edecek üç bindi beş bine çıktı Evela sorduk üç yetmez mi size, sonra da buyurdu ki siz sabredin, Allah'tan korkun, sebat edin, kaçmayın, şu anda kafirlere karşı gelirseniz 5000 melek yardıma geleceksiniz. Hepsi de sarıklı. <gülüyor> <gülüyor> Hz. Ali radıyallahu anh buyurdu ki şimdi Bedir'de olsaydı meleklerin geldiği, meleklerin indiği dağın yarığını gösterirdim size şuradan geldiler diye, öyle bir gürültü koptu. Öyle bir gök gürlemesi gibi o melekler öyle bir tepirlenildi. Sahabe-i kiram görmedi kafirler gördü. Çünkü sahabe görse kayba iman olmaz. Mevla onlara göstermiyor. Kafirlere gösteriyor ötlerini kopartmak için. Sahabe-i ne diyor? Önümde diyor gavurun kellesi diyor. Kılıcımı çektim vuracağım. Bir de baktım ben vurmadan herifin başı önüme düştü diyor. Melek benden evvel vurmuş. Davran. İdhu hiye rabbuke <gülüyor> ila'l melayikeh habibum şenne rabbi'l melekleh vahiy ediyordu ki enni <gülüyor> ma'kum ey melekerim ben sizinle beraberim Sajembicüz zine amenu. Şelqî fi kulûbi'llezîne keferû Şimdi imansızların kalbine bir korku salacağım. Tadribû fe'lâne a'tadribû minhum kull banan. Tam o cahillerin kelleleri yerinde zaten Ebu Ebû Ceyl'lere burada. Onların gerdanlarının üstünden kılıçlarınızı yerleştirin. Onların bütün mafsallarını, eklem yerlerini kesin doğrayın Allah'u. Deali kebennûm şa'allâhu rasûle. Çünkü onlar Allah'a ve peygamberine karşı geldiler. وَمَنْ يُشَعَقْ بِاللّٰهُ رَسُولُهُ فَإِنَّ Allah شَد۪يدُ الْعِقَابِ Kim Allah Peygamber'e muhalefet ederse Allah azabı çok şiddetli olandır. لَا لِكُمْ فَذُوْقُلُوهُ اَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا نَعَبْ Ey Ebu Cehiller! Şimdilik bu kadar azap tadın, esas kafirlere cehennemde de azap var. Bu ayetler bize okunuyor ya. 313 kişiye Allah yardım etti Cenni Zilal. Onlara, galip etti onlar. Çünkü kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Dua etti. Secdeye kapandı. Ya. Açtı ellerini indirmedi. Ya hayyü ya kayyum. Ya hayyü ya kayyuma devam etti. İsmi azamdır bu. Ya hayyü ya kayyum duası büyük dua. Ya Adel Celal ve devam etti. Gecen sefer gittiğimde orayı bilmemiştim. Bu sefer gittiğimizde bizim şoför... Pakistanlı orayı gösterdi bize. Bir cami yapmışlar. Çok güzel. Böyle büyük bir cami. Efendim o cami şerifte de akşam namazı kıldık ve dua ettik. Dediler ki burası Resulullah Efendimiz Bedir muharebesinde bu bu makamda duası kabul oldu. Burada Yahya Hayyakayyum dua etti, etti. İşte sonra melekler indi elhamdülillah. Oraya da cami yapmışlar. Çok güzel. Orada da dua ettik elhamdülillah. Ya. Efendim kardeşlerim. 70 tane gavur Ebu Ceyl de orada, dediler şu halaların, affedersiniz, arkasında kalip çukuru, 70 gavurun dalları koptu orada, Ebu Ceyl de orada, hepsi orada geberdi gittiler. Bak Müslümanlardan 14 şeyit şehit verildi, gavurlardan 70 tanesi orada geberdi ve küfrün kökü kurudu orada elhamdülillah. Sayın Muzaziker, Mevla ben bense yardım etti. Çünkü siz bana yardım ettiniz, ben de size yardım ettim. Ama Uhud muharebesinde ne oldu? Sallallahu aleyhi ve sellem okçulara buyurdu ki, arkamızı koruyun, bu dağı terk etmeyin, ganimet aldığımızı bile görseniz burayı bırakmayın. Ben size haber göndermeden yerinizden ayrılmayın. Hadi bakalım. 50 kişi koydu orada. 40 küzür... Kişinin harbin başında Müslümanlar kazanınca dediler ki arkadaşlarımız ganimet almaya başladılar biz niye burada duruyoruz? Komutanlar dedi ki o peygamber bize haber göndermemiş burayı bırakamayız dediler yok o harp bitene kadar Şimdi harp bitti ganimet almaya başlandı biz de nasibimizi alalım dünyalı ganimetten dediler. Görüyor musun? Komutanları dedi ki ben öyle anlamıyorum ben burayı bırakamam dedi 8 kişi orada sebat ettiler 40 küsür kişi Orayı terk edince düşman arkadan toparlandı. Evvela o sekiz kişiyi şehit etti. Ondan sonra ordunun arkasından girdi, önünden çıktı. Hazreti Hamza gibi radıyallahu anh şehitlerin efendisi orada. Şehit oldu Allah'ın aslanı, Rasulünün aslanı. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem orada yattı. Yetmiş tane şehit orada yatıyor. Kazanılmış muharebe. Baştan kazanılmış muharebe peygamberimizin bir emri terk edildiğinden kaybedildi, gitti görüyor musunuz şimdi? Neden? Mevla buyuruyor ki sizin aranızda benim elçim Muhammed Mustafa'm vardır sallallahu aleyhi ve sellem ve alemu ennefikum rasulallah onu dinlerseniz yardım ederim size. ona uymazsanız yardım etmez misin? Şimdi düşünüyor musunuz Müslümanların niye yardımı kesildiği de Müslümanlar şimdi dünyada mahkum durumuna düştü. Anlıyor musunuz? Peygambere uymadığımızdan, sünnetlere uyulmadığından. Çünkü Rasûlullah buyuruyor, benim sünnetime uyanlara Allah öyle bir heybet ve kuvvet verir ki, bütün dünyayı, düşmanları onlardan korkudur. Nasıl ki benim adımı duyan bir aylık yoldan düşman korkarsa sünnetime uyanları da Allah dostlarının kalbinde sevdirir, düşmanlarının kalbine onlardan korku atar. Ama sünnete uyarsanız, nerede sünnete uymak? Farzlar bile terk edildi. Pek vakit namaz farz. Adam onu bile doğru dürüst kılmıyor, bir de duydum ne diyorlarmış biliyor musun? Biz cihat yapıyoruz, bu şimdi namaz kılmasak da olur. Şunların yaptığı cihada bak, rezil ettiler Müslümanlara. Ne cihadı yapıyorsun namazsız, abdetsiz? Namazsız cihat mı He? Ondan sonra, cihadı bir tarif et bana, bugünün cihadı nedir? Asmak, kesmek değil, yürüyüş yapmak, vurmak, kırmak değil, bunlar bizim işimiz, çağrımız değil. اَفْتَلُ <gülüyor> الْجِهَادِ Cihadın en üstünü اَلَمْرُ ve نَيْهُ عَلْمُنْكَرِ İyiliği emretmek, kötülükten neye yetmektir? Senin karşındaki adam kahvedeki, meyhanedeki, kumarhanedeki adam ben gavurum demiyor ki, o da ben müslümanım diyor. Ama İslam'ı bilmiyor. E İslam'ı bilmediğinden ona evvela davet etmek gerekir, öğretmek gerekir. Efendim ısındırmak gerekir. Sen ne yapıyorsun? Namazı terk ediyorsun, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. namazı terk etti mi? Hatta namazı terk etmedi, cemaati bile terk etmedi. Harpte düşman karşı taraftayken ne yaptılar? Namazı cemaatla kıldılar. Ama düşman yarı yolda efendim namazın içerisinde bize birden saldırır diye, öğlen namazını hep birden kıldılar. Kafirler sonra uyandılar dediler ki ya bunlar hep birden namazdayken niye saldırmadık bunları elleri kolları bağlıyken keserdik hepsini. O zaman dediler ki turun cindir önlerinde bir ikindi namazı vardır. O ikindi namazı onlara analarından babalarından daha sevgilidir. Bak bak bak Müslümana böyle olması lazım. Kavur bile bunu anlaması lazım ki namaz bize anamızdan babamızdan sevgili olması lazım. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan daha değerli olması lazım. Şimdi ikindi namazına durdukları zaman hep birden işini bitiririz derken hemen ayet geldi. Estağfirullahi lakaun defiin falqam telomu salla faltaqun taibatun minum maqabul li akudu astiha tom. Li akudu hidram Aşağıda devam ediyor. Uzun bir ayettir. Nisa Suresine Habibim Sen de aralarında bulunduğun zaman onlara namaz kıldıracaksan cemaatle hepiniz birden namaza durmayın. Çünkü kafirlerin hazırladığı oyunu Rabbim bozacak. O zaman ne yapın? Bir kısmı seninle birekat kılsın. Yarısı cephede düşmana karşı silah ellerinde beklesin. Sonra o birekatı kılanlar dünya kelamı konuşmadan gitsinler cebeye. Onlar gidince cephedekiler gelsin senin arkana saf tutsun. Birekat da onlar kılsın. Sonra, yani iki rekatlık namazda zaten her birinin bir rekatı kalmış olur geriye, o tek rekatı kendileri tamamlasınlar. Dört rekatlık namaz ise zaten tabii muharebede, seferde fazlar iki iner ama dört rekatlık namaz bile olsa oldu ki mesela Hendek'te olur, Hendek Medine'ye yakın seferi mesafe değil, böyle seferi mesafe olmadığı zaman da dört rekat kılacağı zaman yine ne yapsın? Yani gide gel bir rekat bir rekat nöbetleşe kılarsalar her ikisinin de ne olmuş olur? İki rekatı imamdan olmuş olur. Her iki grubunda iki rekatı kalmış olur. O iki rekatı da kendileri tamamlasınlar. Yani cepheyi boş bırakmasınlar. Düşmana karşı silahlı tavransınlar. Bir de ikindi namazı oldu. Kafirler hazırlandı dediler. Şimdi bunları namazda birden üzerlerine hücum edeceğiz. Aaaa. Bir de baktılar ki yarısı kılıyor, yarısı duruyor. Yahut dediler öğlen namazında bunlar hep birden kıldılar. İkindi de ne oldu bunlara ya? İşte ondan Allah'ı var Gellle Celalü. Oyunları bozar o Allah. Hileleri bozar o Allah. Gellle Celalü. O Allah bizim de sahibimizdir. Biz onun dinine sahip olsak o bize çoktan sahip olacak ama Müslümanların derdi din değil. Değil. Bakıyorsun bir dünya işi olduğu zaman hepsi seferber oluyor. Telefonlar, fakslar, şunlar, bunlar. Ha, bir din meselesi olduğu zaman da kimsenin çatı çıkmıyor. Elinden geleni de yapmıyor. Yani. ''Bana ne diyor? Allah camisine sahip olsun diyor. Allah namazı, Kur'an'ı korusun diyor. Bana mı düştü diyor. Ama sen de imtihan oluyorsun burada. Mevla onu korumaktan aciz değil ama, bakalım sen burada ne kadar bir tuz koyuyorsun bu çorbada, ona bakıyor Mevla. Kaybediyorsun, kendine yazık ediyorsun, başka bir şey yok. Şimdi Huneyn Muharebesi, bunun en büyük örneği ne oldu? O kadar kalabalıktı ki sahabe-i İkram Huneyn Muharebesinde artık sayı çok arttı ve sahabe bir geriye baktı şöyle ordunun kalabalıklığını görünce ne dediler artık azınlıktan dolayı yenilmeyiz yani sayımız o kadar arttı ki eskiden bu zamana kadar hep sayıca kafirlerden çok az kalıyorduk üçte bir efendim yarı yarıya düşüyorduk şimdi kafirlerden daha kalabalık olduk onun için azlıktan, azınlıktan dolayı yenilmeyiz. Öyle mi Allah buyurdu? Gördün mü? أَسْتَعَذُ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرَةٍ Allah size anda olsun ki çok yerde yardım etti. Bunlardan biri de Huneyn gününde اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَجُكُمْ Çokluğunuz size hayret verdi. Çokluğunuz sizi şımarttı. فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ şeyen Ama çokluğunuz sizi kurtaramadı. وَبَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا O geniş dünya size dar geldi, zindan geldi. Tüm أَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Sonra arkanızı dönüp düşmandan kaçmaya başladınız. Düşünüyor musunuz? Sahabe-i kiram hem de düşmandan sayıca fazlayken kaçıyor. de? üçte biri, gavurların üçte biri kadarı. Galip geliyor, Hüneyn'de gavurlardan fazla sahabe kaçıyor. Hep bunlar bizim de başımıza geliyor, değil mi şimdi? Tüm menzelallahu şekîneti ve alâ ve alel Allah sizi imtihan etti, bak çokluğunuza güvendiniz, bana güvenmediniz, bana sığınmadınız, benden bilmediniz, onun için sizi böyle baştan biraz mağlup ettim ki, görün ki sizin elinizde bir şey yok, her şey benim elimdedir, sonra Allah kuvve maneviyesini yardımını peygamberine indirdi. Müminlerin kalbine bir kuvvet indirdi. Benzele cunudellem tara ha. Sizin görmediğiniz mele ordularında indirdi. Razze bellediğine kafarû kâfirleri azap etti ve dehalike cezaul kafirin, işte kafirlerin cezası budur. Tüm mecbub olan müaddel ki âlemen yaşa. Sonra dilediğinin tövbesini kabul etti. Sahabe-i ve böylece yine Huneyn'de de galip getirdi Allah Celle Celal. Yani bunlar çok ibretlerdir. Şimdi Türkiye kendi geldiği durumu iyice kontrol etmelidir. Ve bütün dünya İslam aleminin başına gelenleri de şu anda iyice değerlendirmelidir. Neredeyiz ne haldeyiz? Bundan sonra yapacağımız nedir? Ne yapmamız gerekir? Sil baştan Allah'ın dinine yardıma başlamamız, davete çıkmamız gerekir arkadaşlar. Başka bir çıkar yolu yok, işte denedik o yol çıkmadı, bu yola döndük çıkmadı, o yola döndük çıkmadı. Neden? Çünkü millet İslam'ı öcü gibi görüyor, halk İslam'ı bilmiyor. Halk Kur'an'a inandım diyor, Kur'an'da yazandan haberi yok. Bu millete ayet, hadis okumadan, bu millete efendim İslamiyet'i güzel tanıtmadan bu iş düzelmesi mümkün görünmüyor. Tek çare, Mekke dönemindeki gibi her ev medrese olarak çalışmalım. Nasıl? 13 sene kainatın efendisi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Mekke'de bulunduğu dönemde 13 sene namazı bile gizli kılmış. Efendim, sohbetler evlerde gizli yapılmış. Bugün biz, Hand olsun açıkça toplanarak namaz kılma imkanına sahibiz. Allah muhafaza etsin. Yani bu cemaat cemaati yani cemaatle namaz kılmayı ve böyle bir sohbet yapma fırsatını bile Mevla Teala elimizden alabilirdi. Çok şükrederiz Allah'ımıza ki bu fırsatı almadı bizden. Öyle değil mi? Öyle zamanlar geçmedi mi ya? Namaz kılınamadı. Allahu ekber denilemedik. Kur'an okunamadı, elif bacüzü yakalansa suç oluyordu. E şimdi bu fırsatı değerlendirmemiz lazımdı. Velev ki bize camide namaz kıldırmasalar, velev ki bize camide sohbet biz yine ne yapmamız lazım? Her ev medrese! Her geç oluğunu çocuğuna eğitmeli, yetiştirmeli ve evlerde yine dine davet edilmesi lazım. Sahabe böyle yaptı, tek tek tek tek kapı kapı gezerek Allah için davet ede ede, ne oldu? Neticede hicret, efendim hukû buldu, Medine-i Münevvere'de, tabi evvela Habeşistan'a hicret yapıldı, bir kısım sahabeler Habeşistan'a gitti, sonra medine vereye gidildi, derken Allah'ımız dinini galip etti elhamdülillah. Bugün yine iş döndü dolaştı, tarih tekerürden ibarettir, bize de bu gibi efendim ameller, vazifeler lazım olduğu ortaya çıktı. Çok kişilerle görüşmelerimiz oldu, alimlerle, Allah dostlarıyla, efendim, akıllı fikirli insanlarla görüşmelerimiz oldu. Hepsinin müştereken söz birliği, efendim dedikleri şu ki, Türkiye'de ve dünyada, İslam'a yapılacak en büyük hizmet ve yardım, iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek ve dine davet etmek. Bundan başka çıkar yolu olmadığı meydana çıkıyor. Çünkü insanlar İslam'ı duyarsalar, güzel anlatılırsa İslam'a kalpleri yumuşarsa inşallah mesele ne oluyor? Kökünden halloluyor. Acelecilik yapılmamalı. Hesap uzun vadede yapılmalı. Yani hemen ektiğin gibi, mahsul verecek de biçeceğim düşünülmemeli. Yatırım nereye yapılmalı? Uzun vadeye yapılmalı. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa bile sallallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamber, sahabesiyle beraber 13 sene, bu az bir zaman değil bir peygamberin ömründe sallallahu aleyhi ve sellem zaten 40 yaşında peygamber olduğunu düşünürseniz, geri kalıyor vefatına kadar 22 sene, 23 sene. Bu 23 senelik peygamberlik suresinin 13 senesi nerede geçiyor? Efendim Mekke'de yani gizlenerek alenen davet yapılamıyorsa da hususi sohbetlerle, özel davetlerle insanlar ele alınıyor, yola alınıyor. Düşünüyor musunuz? Nübüvvet tarihinin yarısından fazlası. E biz hemen ne yapıyoruz? Bugün ekiyoruz, yarın biçmeye, biçmeye çalışıyoruz. Acelecilik ediyoruz. Tecbirsizlik ediyoruz ve o yüzden bugünkü zillete, rezalete düşmüş bulunuyoruz. Allah'ımız Celle Celaluhu dostlarına yardım ettiği gibi bize de yardım ederse bizi de aziz eder inşallah. Bak siz zelilken size Allah'a yardım edildi. Yine Allah duruyor Celle Celaluhu, yine o melek orduları duruyor aynı yardım edebilir. Ama şartlara bak siz bana yardım ederseniz ben size yardım ederim. Ve muratinne sa'e ve in yansurkumullah fe Allah size yardım ederse sizi yenecek bir kuvvet yoktur. Bu ayet aynen geçerlidir. Bugün bize Allah yardım etse bütün dünyanın kavru bizi yenemez. Mümkün yoktur. Zen yakulkum ve men zalledi yansurukum min ba'di. O Allah sizden yardım elini çekerse, o Allah'tan sonra size kim yardım edebilir? Hiç kimse yardım edemez. Bak bunlara bakat kerimelerdi. Yine bir adet esladimilla. Ve le yansurannallah men yansuruh. Yemin ederim ki Allah kendisine, dinine, dostlarına yardım edenlere yardım edecektir. İnallahu al-kaviyyü'n Allah çok kuvvetlidir pek izzetlidir. Küçü yerindedir. Ama kimler Allah'a yardım edenlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنْنَٰهُمْ فِي الْاَغْبِيْهِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَاتَ وُزَّكَاتَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنَوْعَنِ الْمُنْكَارُ ki ben onlara yeryüzünde imkan iktidar verirsem 5 vakit namazı hakkıyla kılarlar. Tadil erken üzere cemaatle, huzuru kalple kılarlar. Zekatlarını taştama verirler, iyiliği emreder, kötülükten nehyederler. Nerede bunlar? Bu vazifeler nerede? Müslümanların eline bir fırsat geçti, bir imkan geçti, bir iktidar geçti, efendim bir güç geçti ise Müslümanlar bu dört şartı yerine getirdi mi? Hani beş vakit namazda camiler doldu mu? Hakkıyla kılındı mı? Zekatlar hesap edilip verildi mi? İyilik emredilip kötülükten eğitilmi? Yoo! Ondan sonra Allah bize niye yardım etmedi? E sen şartı yerine getirmedin, sözünde durmadın ki. Bak adam ne diyor? Biz cihattayız, namaz kılmasak olur diyor. E bu adama Allah yardım eder Çünkü Hangisini okuyalım? Efendim kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dolmuş ama tatbik eden yok. مَسْتَعَدُوا بِاللّٰهِ يَا اَيْهَا الَّذ۪ينَ Ey inanmış kullar! كُونُوا اَنْصَارَ Allah'ın yardımcıları olun. Bunu bize söylüyor. Kemal قَالَ عِيْسَ اِبْنِ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ Meryem'in oğlu İsa havarilerine dediği gibi ben Allah'ın davetine çıktım, insanları O'nun dinine çağırmaya yöneldim, bana kim yardım edecek? Kâlel havariyyûne nehnü en sârullâh 12 kişi çıktı dedi, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Çünkü Peygamber'e yardım biz bizzat Allah'a yardım. Bunun üzerine ne oldu? Köy, kent dolaştılar, Allah'ın kitabını yaydılar, şehirlere gitti vaaz ettiler, köylere, kasabalara yayıldılar. فَامَنَتْ طَائِفَ bani بَن۪ي ve وَكَفَرَتْ طَائِفَ İsa Aleyhisselam kime gönderilmişti? Musa Aleyhisselam'ın ümmetine yani Yahudi milletine. Neticede onlardan bir kısmı İsa Aleyhisselam'ın dine inandı, bir kısmı da küfretti, inkar etti. Sonuç فَاَيَّدْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاسْبَحُوا zahirin. Biz inananları düşmanlarına karşı bir destekledik, sabaha galip çıktılar. Allah istese bu gecenin sabahında Müslümanları dünyaya galip edin. Bu gecenin sabahında. Allah o kadar kolay Celle Cilallahu. ama e inananlar siz Allah'ın yardımcıları olun. Dine davetçi olun. Yoo! Namaz kılmayana kıl demez. Camiye gelmeyene gel demez. Sohbet dinlemeyene gel dinle demez. Ne olacak? Bugün şurada okunan âat kelimeler kerimeler ve hadis i şerifler, uya yapılan vaazler ve nasihatler ve sohbetler en mühim işimizdir. Din nasihat. Din nasihattan ibaret. Din sohbetten ibarettir. Din vaazdan ibarettir. ayet hadis dinlemeyen adamın namazı da olmaz. Çünkü ben nice biliyorum camide namaz kılanlar şerata inanmaz. Namazı olur mu? Dinlememiş ki şerahat nedir? Kıldığı namaz boşuna ben nice duyuyorum efendim, Kur'an okuyanlar, Kur'an'ın içindeki haramlara helal derler, helallere haram derler, duymuyor musunuz siz? Ne olacak onları okumak? Çünkü evvela şuur, evvela İslam'ı tanımak, İslam'ın ruhuna vakıf olmak, ondan sonra amel, evvela iman sonra amel. Bu sohbetler nedir? İman tazeleyen şeylerdir. İmandan bahsedilerek iman tazelenir, iman kuvvetlenir. Sahabe-i birbirine tehallil-i Gel bir saat iman edelim derdiler. Ya Bir saat iman olur mu? Yani imandan konuşalım da bir saat imanımız artsın. Şurada yapılan sohbetle insan imanını tazeler. Dinlemeye dinlemeye, körlene körlene, film sinema seyrederek, gazete roman okuyarak Allah muhafaza etsin, iman nuru söner. Söner. İşte umreden dönüyoruz uçakta biri arkamdan biri yanımdan işte tanıyan tanımayan duyan hocam şunu sorayım bunu sorayım e, sor. arkamdan birisi soruyor bana ki efendim bu televizyonda çıkan zındık sahtekar profesörlerden efendim birisinden bahsediyor diyor ki ya bu adamın dedikleri doğru mudur ya ömreden dönüyorsun sakalın da var Peygamber'in hadislerini inkar eden adamı soruyorsun bana ki nasıl, bak onu bile bilmiyor adam. Ondan sonra diyor ki, ben demiyorum da diyor, benim bir arkadaşım diyor. Demek o da zehirlenmiş de. Öyle derler, kendisi şeye demiyor açık konuşak yok. o da zehirlenmiş, başkasından naklediyor ki bir arkadaşım dedi ki ya birisi çıksın buna cevap versin, cevap vermezse benim buna inanasım geliyor. hiç e, cehenneme kadar yolun var inanırsan mecbur, seni yani zorla ikna etmek bizim elimizde değil. Hadisleri inkar edecek, kaderi inkar edecek, sünnetleri inkar edecek, peygambere hiçbir konuşma hakkı vermeyecek, fıkıhlara dört mezhemi inkar edecek. Ondan sonra sen diyorsun ki benim buna inanasım geliyor. E seni cehenneme giresin geliyor, kaçınıyorsun. Ben ne yapayım sana? Niye sohbet aramıyorsun? Niye hak aramıyorsun? E televizyonlarda çıkmıyor. E televizyonda çıkmıyorsa sen ara bul. Doğruyu konuşan yok değil. Ara bul. Dine hiç önem vermemek. Önüne gelenin lafına inanmak. Bu ne demek ya? Bak, onun üçün diyorum. Sohbete gelmeyen adam şuurlanamaz, Vaz dinlemeye, hangi vaz? Öyle vaz dinlersin, ki hepten uyuşturur seni. O da barbun da boş ver. Ehlinin erbabının, ehli sünnet ve cemaat alimlerin, dostların sohbetini dinlemesen zehirlenirsin. Böyle birine kalır. Karşı tarafımda birileri oturuyor, üç beş arkadaş. Ömreden dönüyoruz. Ka'be'ye yüz sürdünüz. Resulullah'ın huzurunda bu ziyarette bulundunuz. Dua ettiniz. Bir de baktım ki masonları destekliyorlar. Aa! aa. Türkiye'deki masonların peşine gidiyorlar. Görüyor musun? <gülüyor> Yahu siz ömreden geliyorsunuz. Bu ne hal? Hepiz onları diyor doğru buluyoruz. Görüyor musun şimdi? <gülüyor> ah gidi kardeşlerim. Ne dostunu bilir, ne düşmanını seçer. Böyle insanlar ömreye gider. Niye yara? İslam'ın şuuruna ermeden hacca gitsen niye yara? Eşek tekkeye su çekmekle nurd olursa bunlarda Mekke'ye gitmekle hacı olur. Olamaz. Uzun kulaklı 40 sene tekkeye su çekse aynı uzun kulaklı. Bunlar da 40 kere hacca gideceğine aynı sabıktırlar. Hiç değişmezsen. Eşek dahi Nasibin ne alır? Köpek dağı nasibini alır. Kedi dağı nasibini alır. Bunlar alamaz. Görüyor? Musun? Çünkü Allah'ın dostlarından nasipleri yok. Yani Allah'ın dostlarının cemaatine girmemiş. Fedhulü din, ibadeti ve fedhulü cenneti. Dostlarımın içine gir, cennetime gir Allah buyuruyor. İşi gücü televizyon seyretmiş, film seyretmiş, gelip bir kere sohbet dinlememişti. Onun için yolunu bulamaz. Asabi köyün köpeği kıtmir takıldı onların peşine. Onlar tek yanuzun içerisinden kaçarken mağaraya sığınırken, köpek çobanla çobanı onlara inandı uydu köpek de beşten, Ya bu köpeği gö gönderin geri. Bu bizi efendim ele verin. Biz gizleneceğiz, kaçacağız mağarada. Bu köpek laf anlamaz, sessiz durmaz çıkar kapıda pavar afkuruza. Bütün bileti toplam mağaraya. Kovdular gitmedi, kovdular gitmedi. Neticede o bilet ile gel. Köpek dile geldi, ne dedi? Ya ben Allah'ın dostlarını seviyorum dedi, siz beni ne koyuyorsunuz? O köpek Allah'ın nasıl bir rahmetle mazarı oldu. 309 sene eshabı ı içeride uyutuldular, çürümesinler diye Allah onları devamlı çeviriyordu o yana bu yana ki toprak yemesin onları diye. Kıtmiri o köpeği de Allah kapıda çeviriyordu ki, köpek de 309 sene uyuyarak tekrar dirilme şerefine nail oluyor ve cennete girme şerefine nail oluyor ve çürümeme şerefine nail oluyor bir köpek neden Allah'ın dostlarının beraberliğinden nasibini alıyor bunu Kuran'da Kehf ne diyor Allah Teala kainatın efendisinin devesi, merkebi, eşeği hepsi cennetlik neden o, o peygamberin sohbetinden yani sohbet beraberlik demek sahabe beraber olmak manasında sahip yani arkadaş, Resulullah Efendimiz'in sohbetinden istifade ederekten hayvanlar bile nasibini alıyor. Merkebini gönderirdi, çağıracağı adamın kapısına gelirdi, adamın kapısına tak tak vururdu, o adam anlardı ki peygamber beni çağırıyor, hemen kalkar giderdi bak. Resulullah Efendimiz vefat etti, devesi mübarek ne yaptı? İntihar etti. Dayanamadı, onsuz kuyuya attı kendisini yav deve. E peki bu, bu zındıklar çıkıyor televizyonlarda hadisleri inkar ediyor, peygamberin sünnetlerini inkar ediyor, müslümanım diyor, hadça gitmiş, ömreden dönüyor, ben bu adama inanasım geliyor, ya buna ne diyeceksin sen ya? Bunun deve kadar, merkep kadar nasibi yok ki peygamberden, sünnetten, hadisten bir şey yok. Peygamberin dini, efendim, sünnetleri inkar edilen bir ortamda yaşıyorsun, müdava yapamıyor, bir de ona inanacağım diyor ya. Kedi anlatıyordum size. Bir tekkenin kedisi vardı Molla Cami Hazretleri, Nefahatülücü zimli eserinde bunu naklediyor ki Molla Cami yani en büyük alimdir Mevlana Cami Hazretleri, ki kurafe yazmaz, aslı olan şey yazar. Bir kedi varmış tekkede, ne kadar miyavlarmış, akşama gelecek misafir sayısınca, dergahlara biliyorsunuz misafirler gelir, müritler gelir, ziyaretçiler gelir, zikirehli gelir, Kaç kişi gelecek akşam ne bilecek ona göre yemek hazırlayacaksın. Kedinin miyavlamasını sayarlar. On kere miyav derse on kişilik yemek hakikaten akşama on kişi gelirdi. Bunu denemişler yani. Bir gün sabahtan başladı. Akşama kadar miyav miyav miyav dediler bu kedi de sapıttı ya. Bunun dediğine bakarsan ne kazan yeder ne dergah yeder bu. Kaç kişi gelecek bu akşam dedi. Anlatamayınca gittik attı kendini kazana. Kedi intihar etti kazanda ya. Ne oldu bu kediye yahu dediler bir de kazanı tabi leş oldu şimdi kedi ölünce içinde kaynıyordu kazan büyük. Kedinin ölmesiyle murdar oldu yemek dediler. Ulan bu kedi bak görüyor musun? bir bir kazan yemeği de murdar etti bela. Bir de dökerler bakalım aa dibinde gebermiş yılan. Yılan girdi kazan içinde görmedi kimse pişirenler. Yılanın zehri çıktı yemeğe tabi ye zehirlenecek ölecek. O kedi onlara miyavlıyor yani bu tehlikeyi anlatma? dili yok anlatamadı. Anlatamayınca kendisini feda etti ki o dervişleri zikir ehlini kurtarmak için o hayvan orada kazanda yanarak ölmeyi göze aldı. Bir kedinin nasibidir bu kardeşim. Ama sen insansın, Müslümansın, o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim diyorsun da onun sünnetleri inkar edildiği bir toplumda bir ortamda zerre kadar müdafaa yapmıyorsan ne kadar nasibim var? Ben şaşırıyorum bu işte. 13'ün için getiriyorum lafı dön dolaş, bu millete ilk ilaç, reçete davet, sohbete davet, cemaate davet, evvela bir şuurlandırmak, bir uyandırmak. Bakıyorum ki bunun bende çok misalleri var, 40 sene 50 sene kötü yolda dolaşan bir sohbete gelmekle yolunu düzelten adam var, yok mu? yüzlerce bunun bende misali var binlerce örneği var ki adam diyor ne yollardaydım kimlerin peşindeydim ne sapık işlerdeydim bir kere sohbete nasip oldum şimdi do doğruldum diyor ya e peki bu adamları biz niye bulmuyoruz niye aramıyoruz belki bizim elimizde Allah birini hidayet edecek bu bize dünyanın ahiretten hayırlıdır ya ama siz diyorsunuz ki hoca Efendi, ben çağırıyorum da getiremiyorum onu da yanlış anlıyorsunuz her sefer düzeltiyorum Diyorum ki, adamı iplen bağlayıp çekemezsin, zorla getiremezsin, onun için hediye edeceksin, hediyeleşeceksin, vaat edeceksin, efendim yemek getireceksin, çay içireceksin, Allah için muhabbet edeceksin, ücretini sen çekeceksin, araba parasını sen verirsin, böyle yumuşak yumuşak yumuşak. Yine de her elden gelen gayreti daveti yaparsın da adam gelmiyorsa, o senden sorulmaz. Sen çağırırsan o da gelirse sen de kazandın, o da kazandı. Sen çağırdın o gelmedi, sen kazandın, o kaybetti. Yani neticede sen de davet edenden de ne yok? Zarar, rizikosu yok. Mutlaka sen kârdasın. Efendim kardeşlerim, şimdi estağfurullah. Felâlâ kāne min al min qablikum ulûbatiyatin yanhawna 'ani al-fesâdi fi al-ardh illâ qalîlan mimmen anjaynâ minhum idnibad Mevla buyruk sizden evvel nice ümmetlere helak etti. Nuh aleyhisselam kavmi Salih aleyhisselam kavm Şuayb aleyhisselam kavm Hud aleyhisselam kavmi Musa aleyhisselam kavmi İsa aleyhisselam çok batanlar, yananlar helak olanlar oldu Şimdi soruyor Allah Teala niçin sizden evvel helak olanların içerisinde akıl sahipleri yani herkesin aklı çalışmaz bu işe ama bir kısım akıl fikir sahipleri niçin çıkıp da yeryüzündeki fesattan nehyetmediler ancak onların içerisinden kurtardığımız pek azı müstesna vakti ne için? Bugün Türkiye'ye bir azap gelse, toptan bir bela gelse, kurtulacak olanlar pek az kimseler. Onlarda kimler? Kötülükten, fesattan nehyedenler. Yani içki içme diyen, kıymet edene yapma diyen, haram isteyenin elinden tutar, Allah rızası için yapmamasını sağlayan, namaz kılmayanı cemaate davet eden, sohbet dinlemeyeni sohbete getiren, bu, bu azınlıklar ancak kurtulacak olanlardır Allah buyuruyor. Niçin hepsi bütün ümmet, efendim, kötülükten nehyetmediler? Hatta kötülüğü, kötülüğü terbiye ettiler, yükselttiler, kötülüğü kendileri de izlediler, takip ettiler. Bir de efendim onu yaydılar. Bugün görüyorsunuz, bir sapık fikir çıkıyor, çıkarıyorlar, bunun savunucusu ne kadar Müslüman çıkıyor. Onun için kurtuluş arıyorsanız, reçete, Estağfirullah, <Sessizlik> vel minkum ümmetün, sizin içinizden bir cemaat olsun, bu gökten inmez, yerden bitmez. İçinizde bunu yetiştireceksiniz. Ümmetin üzerine farz-ı kifayedir. Bunu yetiştirirseniz hepiniz kurtulursunuz. Bu cemaati yetiştirmezseniz hepiniz mahrum olursunuz. Ne yapacak o cemaat? Yed'ûne ilal hayr, dine davet edecekler. Köy köy gezecekler. Ve emrûne bil ma'rûf ve nehyân ani'l emredecek, kötülükten nehyedecekler. Bu millette onları dinler onlara ittiba edersenler ve ulaikehumul muflihun. Onca onlar felah bulacak, kurtulacak, korktuklarından emin olacaklardı. Ama maalesef şimdi görüyorsunuz Müslümanlar kurup kuru olmuşlar, parçalanmışlar, bölünmüşler, maddi menfaatlere düşmüşler. Din derdine düşen kalmamış, insanlara vazeden kalmamış, Allah bir köye gidip de toplanın veya bir yere gidip de ya şurada size bir ayet okuyayım, bir hadis okuyayım, dinden bir şey anlatayım diyen kalmamış. 73 fırka olmuşlar. Allah muhafaza etti. Hepsi sapıtmışlar. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Sakın ayrılan, bölünen Yahudiler gibi olmayın. Yahudiler 71 parça oldu. Hristiyanlar 72 fırka oldu. Bizim ümmetle 73 fırka oldu. Hadi bakalım çıktı. Mu'tezilesi, cebriyesi, kadereyesi. Şu televizyonda çıkan o ilahiyat profesörlerinin siz mezheplerinden haberiniz yok. Onların da mezhepleri var. Kimisi mu'teziledir. İsimli, ismini söylemez. Ben Kur'an'a bağlıyım diyor. Halbuki mu'taciledir. Efendim cebriyedir. Efendim kaderiyedir. Kaderin kade diyor. Yani 73 fırka şu anda mevcuttur hepsi. Fikir olarak, isim olarak olmayabilir. Fikirler meydandadır farktlı oldular min ma camu'l beyinat deliller kendilerine geldikten sonra ihtilafa düştüler Yahu delil geldikten sonra Kur'an hadis eldeyken ayrılmamak birleşmek lazımken taab eder delilden sonra ayrıldılar ve ulaike lehum işte onlara pek büyük azap vardı ne günde yahmete yudûcûne ve teşhadûcû o gündeki bir takım yüzler bembeyaz olacak, bir takım suratlar kat kara olacak. Allah o gün yüzlerimizi ak <gülüyor> ile. Amin. kimin yüzü ak olacak? Kimin yüzü ak olacak? Ehli sünnet ve cemaatın yüzü ak olacak. Kimin yüzü kara olacak? Ehli sünnetin dışında sapık fikre sahip olan, onlara uyan 72 fırkanın suratı simsiyah olacak. Siz hangisindensiz? Ehli sünnetlersiniz ama bu kadar millet ehli bit'at da sabıklık içerisinde niçin onları uyarmıyorsunuz bak bir cemaat yetişsin dine davet etsin iyiliği emretsin kötülüklerden yetsin ancak onlar kurtulacaklar şimdi Allah'a yardımın yolu bu Mevla da buyuruyor ben size yardım edersem kimsesi yenemez ben sizden yardım elini çekersem kimsesi yardım edemez bugün tabloyu böyle bir yaptık başından bu, bu saate kadar konuştuk dinledik ne anlaştık şunu anladık ki, bugün Türkiye'de ve dünyada Müslümanlara Rabbimiz yardım ediyor mu, etmiyor Ediyor ama tam etmiyor. Niçin tam yardım etseydi ne olurduk? Ecdadımız gibi galip olurduk. Ne olurduk dünyaya? Hakim olurduk. Seyyid Maliki Hazretleri Mekke'de oradaki misafirleri soruyor, bunlar kimlerdir diyor bizim için. Neredendirler bunlar, hangi millettendirler bunlar? Deyince o mübarek de bizi tanıtırken ne diyor? Altı yüz sene dünyaya hükmedenlerdendir bunlar diyor. Yani Türk milletindendir. Mecdadımızın şerefinden hala nasibimiz var. Bugün bizi gördükleri zaman Osmanlı diye saygı gösteriyorlar. Mekke'de, Medine'de bütün dünya milletleri Osmanlı'yı efendim öyle seviyorlar, öyle sayıyorlar... Bizde de onların nişanlı gördükleri zaman, ecdadımızdan bir eser buldukları zaman tazim ediyorlar. Neredesiniz yahu diyorlar, İşte alemi sizi bekliyor bir an evvel düzelin de bize sahip olun diyorlar. Ama bizde nerede? Türkiye'ye bir gelsen rezaleti görecek. Türkiye'de bizim sarılımıza düşman oluyorlar. Sakalımıza düşman oluyorlar. Şallalımıza düşman oluyorlar. Halbuki 700 sene, 800 sene bizim ecdadımız bununla dünyaya hükmetti ya. Mekke Medine'ye de hizmet et. Mekke Medine'ye Hükmetti demiyorum, hizmet etti diyorum. Çünkü neden? Mekke Medine'ye hükmetmek ayıp olur. Hizmet etmek şeref olur. Ya Sultan Selim Han hilafeti aldığı zaman da Hatip hutbede ne dedi? Hakimul harameyn dedi. Mekke'nin Medine'nin hakimidir diye takdim edince sus dedi edepsizlik etme. Hadimul harameyn, ben oraların hizmetçisiyim dedi. İşte o mübarek. Çölde geçerken atına binmedi dediler. Ünkarımız "Buyurun ata binin. Bu, bu çöl yayan geçilmez." dedi. "Nasıl ata bineyim Resulullah önümde gidiyor." dedi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onlar fethetti dünyayı ya. O yavuzlar, o fatihler, o, o Süleymanlar. Evet. Allah Teala tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın. Kabirlerini nur eylesin. Evet. O insanlar Allah'a yardım ederek, Kur'an'a yardım ederek, Kur'an'a saygı göstererek, alim sözü dinleyerek, şeyhlere ürmet ederek, dinlere İbni Kemallere, Ebu Suud Efendilere itibar ederek dünyaya hükmettiler. E şimdi ortaya çıkan adam, ben İslam'a hizmet edeceğim, yardım edeceğim diyen adam alimlere sormaz, şeyhlere tanışmaz. İstişare yok, istihare yok. Ben kendi kendime tiyaret yapacağım, namaza da lüzum yok. Karılarla da tokalaşmak serbest, nasıl serbest, caz serbest? Ondan sonra İslam'ı ben ilerleteceğim. E kendini de batırdın, İslam'ı da batırdın. İslam böyle ilerlemez. Tek çıkar yol söylüyorum size. Polimik yapmıyorum, polimerli cümle yok. Aklı başında insansınız. Yeniden başlıyoruz sıfırdan, sil baştan. Geçerli bir yol söylüyorum. Dine davet teker teker. Her medrese sılafanıyla işe gireceğiz Her el medrese. Çünkü çare yok. İnşallah bu halk İslam'ı severse, beğenirse, benimserse, isterse, allah Teala Hazretleri ne yapar? Efendim? Onların isteğine göre onlara layık bir idare nasip eder inşallah. Ama bu halk İslam'ı istemezse, yani saflar ayrılırsa, belirlenirse, biz dine davet eder de, onlar icabet etmezse o zaman duanın sırası gelir. Ma ben nertah baina na ve baina kavmina bil hak fe enta fatihin. dua du davet davet davet dine çağırmak anlatmak dinletmek Vaktin gibi birkaç kişi yola geldi geri kalan yola gelmiyor. O zaman ne dediler? Ya Rabbi bu milletimizle bizim aramızı aç. Onlarla bizim aramız yani İslam'a gelmeyen, Kur'an'a uymayan milletle, toplumla bizim aramızı aç, hayırla aç, hak üzere aç, sen açanların en hayırlısısın ya Rabbi dediler. Ve böylece neticede ne oldu? Peygamberler ve taraftarları galip oldu, inkar edenler, isyan edenler helak oldu. Olacağı bu. Yani sonu bu. Ama şu anda biz başındayız. Yani davet edemediğimizden, yardım edemediğimizden, İslam'a milleti çağıramadığımızdan, duyuramadığımızdan hala Rabbimizin nusreti tam gelmiyor. Onun için duyuruyorum. Bu kadar bir şey vazife yapabiliyorum. Hasta söker, zayıf, aciz halimle. Sizlerden de bu hususta yardım bekliyoruz. Peygamberler bile yardım istediler. Bir peygamber yardımcısız yapamadı. Musa Aleyhisselam ağabe İsa vezir istedi. Rasulullah Efendimiz Hazreti Ömer'le takviye oldu, İslam'ın sesini duyurdu, sahabeyle güç buldu. Bütün Peygamber Aleyhisselam havarilere dedi, bana kim yardım edecek, ben bu daveti tek başıma dünyaya yayamam dedi. E şimdi siz bu cemaatler olarak, bu konuları duyarak sizin demeniz lazım ki, نَحْنُ nah أَنْصَارُ Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Bunu demeniz lazım. Cebimize para istemiyoruz, ev istemiyoruz, araba istemiyoruz. Ne diyoruz? Dine davet seferberliği başlataraktan herkes çevresinde konu komşusu. Allah rızası için gel bir kere namaza, gel bir kere dinle, hediyeleşmek yumuşak, güler tatlı din. Gelsin dinlesin bakalım, belki bir nasibine alan olur ya. Ama biz Ramazan bitti, yorgan gitti, kavga bitti. Yine gevşeriz ondan sonra bir daha Ramazan'a kadar çoğusu ta caminin, cemaatin, sohbetinin yolunu bulamaz. İnşallah. Sizi maşallah nazar etmeyeyim. Dün gece ben dün dün sabah Ravza-i Mutahara'daydım. Resulullah Efendimizin huzurundaydım sallallahu aleyhi ve sellem. Gece üçten sonra ee, Ehli i ehli ehl Beyt'in huzurundaydım, ondan sonra ziyaretler yaptım, son döneceğim diye. Sabah Resulullah Efendimizin huzurunda saatlerce huzurda bulundum, elhamdülillah duada bulundum. En yakına gidiyorum ki onunla arama kimse girmesin diye. Duvarın dibinde artık içeride Resulullah Efendimizin ravzası vardır, başka kimse yok. O saatlerde, o makamlarda efendim sizlerinde inşallah cemaatlerimizin ve Türkiye'nin ve dünyanın ıslahı için Müslümanların hayrına dua etmeye gittik. Keyfimize gitmedik. Nefsimize de dua etmeye vakit bulmadan evvela ümmet meseleleri için dua ettik. Efendim Cezayir'in kurtulması, Filistin'in kurtulması, Keşmir'in kurtulması, bütün dünya Müslümanları orada inim diyor ya. Keşmir'den bir mübarek zat, efendim bembeyaz sakallı nur gibi dua edin diyor ya. Keşmir'de Müslümanları kesiyorlar diyor ya. Cezayir'de öyle Müslümanları kesiyorlar ya. Kıtır kıtır kesiyorlar ya, kolun keser gibi kesiyorlar ya, boğazından. Ya dünya ne haldedir siz ne yapıyorsunuz ya? Doğu Türkistan öyle Müslümanlığın neslini kıyıyorlar ya. Bütün dünya kanı alıyor, herkes dua ediyor. E biz de onlardan dua istiyoruz. Arkadan dua yüzde yüz kabuldür. Allah'ımıza yalvarıyoruz Rabbimiz. ''O'la kim rahmet kıla ol padişah, ol kerim, ol rahim, ol ilah, celle şanuhu celle celaluhu'' Acıyacak. Bu ümmete ahirette azap yapmayacak. Onun için dünyada bu fitneleler, zelzeleler, yeller, seller, afetler, musibetler, sıkıntılar bunlar günahlarımıza kefaret olacak inşallah. Ahirete günahsız çıkarız inşallah da cehennem azabını tatmayız. Zulmeden kafirler ebedi cehennemi boyladığı günde biz cennete gideriz inşallah. İlla ki inananlar kazanacak yani bunun sonu müttakilerin olacak. Ama bu imtihanlar da olmadan olmayacak. Bu imtihanlar olacak. Akşam dün öğlenden işte uçaktan indik. Epey de günlerdir yorgun, uykusuz kaldım. Hasta oldum ama sonra söz vermiştim. Küçükköy camisine gittim. Merkez camisinde elhamdülillah. Cemaatle kavuştuk, sohbet ettik. Ve lakin onları, onları biraz tartakladım. Yani sitem ettim. Dedim siz niye sözünüzde gevşeklik ediyorsunuz? Niye toplanmıyorsunuz? Niye çağırmıyorsunuz? Sonra buraya geldim, bak bu gece maşallah, nazar etmeyin, siz iyi toparlandınız, iyi toparlandınız, Allah nazardan, gözden, sihirden, bütün insan, cin şeytanlarının şerrinden muhafaza eylesin, Hepiniz, duaları da aldınız. Ama en mühim mesele nedir? Cevşememeniz, ölünceye kadar ayrılmamanız ve bu yoldan insanları dine davete başlamanız, seferberlik başlatmanız. İnşallah Rabbimiz fazl-ı keremiyle dinini, nurunu tamamlayacak. O günler gelecek, ölçekte de göreceğiz inşallah. Ama bugün bu yolda yaşayıp ölebilirsek. Şimdi bir hadis-i şerifleri vaat ediyorum. Ümmü Selem'e radıyallahu anh'a validemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve ailesi bizim neymiş? Annemiz. İşte dün gece dokuz ailesi bir yerde yatıyor. Dokuz ailesi, analarımız, kızları, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, üç kızı bir yerde, Fatma anamız bir yerde, Hazreti Abbas o da onun yanında, 12 imamdan dörtten Hazreti Hasan ve torunları onun yanında, hepsi böyle sırada, yan yanalar hepsi. Orada elhamdülillah o huzurda dualar yaptık. Analarımız nasıl bize rivayetler ediyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl takip ediyorlar, her vakit ne okudu, ne dedi, ne yaptı, İslam'ı bize aktarıyorlar. Allah onlardan razı olsun, hayırla mükafatlandırsın tarafımızdan, şafatlerine nail eylesin. Ümmü Selem'e anamız ne diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldığında farz camide kıldırırdı, sünneti evine gelirdi. Zaten evi caminin dibinde hücreleri onun için sünnetleri evinde kılardı. Arada dünya kelamı konuşmazdı. Biz şimdi camiden çıkıp eve gidene kadar 40 kişi bizi konuşturur. O zaman sünneti de unutturur bize. Kıldık zannederiz kılmadan. Onun için biz camide kılmaya çalışıyoruz. Çünkü evde ancak teheccüd namazı gibi, efendim, abdest yukarı namazı gibi, acet namazı kılabiliriz sünnetleri evde. Namazını bitirdiği zaman akşamın peşinde iki regat sünnetin müekkedesi vardır. Onu epek arayı açmadan hemen farzın peşinde kılmalı çünkü akşam namazı göklere kaldırılırken sünnetiyle beraber kaldırılıyor yani. O anda sünnetin yanında olması lazım. Arayı açarsanız sünnetsiz olarak sade farz çıkar. Onun için akşamın sünnetini farzından ayırmıyoruz. Hemen peşine kılıyoruz. Sünnetin peşinden sallallahu teala aleyhi ve sellem dua edermiş. Anamız da duymuş, rastlamış ki Ya kulu, kulub kulu beni ala diniik. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Ey kalpleri istediği tarafa çeviren, döndüren Allah Celle Celaluhu, Bizim kalbimizi dinin üzere sabit eyle. <Gülüyor> Bak ne büyük duadır görüyor musunuz? Çünkü kalpler Allah'ın elinde Celle ne gibi? Şu lambaların düğmesi bizim elimizdeki gibi. Şimdi orada şarteller vardır. Gitse birisi düğmeleri indirse burası ne olur anında? Zifiri karanlık olur. Ondan sonra gitse birisi o düğmelere bassa bir anda ne olur burası böyle? Aydın olur. Onun için insan bakarsın kalbi efendim bir anda imansız, Kur'ansız zifiri karanlık kalır. Bir de bakarsın bir anda 40 senelik, 50 senelik gavur, sapık adam bir anda hidayet bulur, kalbi parlar, nur dolar. Onun için ancak Allah'a yalvaracağız ki, ya Rabbi, kalplerimizi dinin üzere sabit eyle, kalplerimizi bu yoldan ayırma, Efendim kaydırma, hidayete erdirdikten sonra yolundan ayırma diye dua edeceğiz. Bu duayı her akşam namazının sünnetinden sonra okuyacağız. En büyük hacetimiz Allah'tan dileğimiz ne olacak? Kalplerimizin kaymaması. Çünkü ayağın kaysa kalçan kırılır, kalbin kayarsa imandan olursun. Kalp kayması çok tehlike. Onun için diyoruz ki cemaat, Sohbetleri bırakmayın, cemaatten ayrılmayın. El cemaatu rahmetün vel firkatü azap. Allah yolunda toplanmak rahmettir, ayrılmak azaptır. Eğer ki cemaat içinde olursanız, Mevla sizi korur, imanınızı koru, kurtarır, kalbinizi kaydırmaz. Ne gibi? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Eğer ki üç kişi bir evde, bir köyde bulunsalar, cemaatla namaz kılsalar, toplanırsalar ve sohbetleşirseler şeytan onlara yaklaşamaz. Eğer üç kişi bile bir kasabadasınız, bir köydesiniz veya bir apartmandasınız, üç kişisiniz ama üçünüz ayrı ayrı namaz kılarsanız, cemaatle birleşip kılmazsanız mutlaka şeytan onları yener. Hepsini tek tek mağlup eder. Ne gibi? Kurt hangi koyunu yer? Sürüdeki koyunu yiyemez. Yani abart sürüden ayrı kalmış, uzakta kalmış koyuna göz kesen ona diş geçirir. Onun gibi şimdi teşbite hata etmiyorum, cemaat nasıldır? Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine göre cemaatin etrafını melekler kuşatır nereye kadar? Birinci kaç semaya kadar. Peki o meleklerin kanatları arasında şeytan yol bulabilir mi cemaata? Bulamaz. Ama cemaata gelmeyen, sohbete gelmeyen, tek başına kalan adam ne gibi? Sürüden ayrılan Koyun gibi, niçin kurt sürüye yaklaşamaz, çünkü sürü'nün etrafında neler var? Koruyucu çoban köpekleri vardır, o köpeklerle baş edemeyeceğinden, efendim sürüye gelemez. Ama sürüden ayrıldı mı onun koruması yok, tek kaldığı için kurdona saldırır. Bugün de aynıdır halimiz, gidişatımız, eğer eli sünnet ve cemaatin sohbetler içerisinde, cemaatler içerisinde yerimiz varsa inşallah kalbimiz kaymaz. Ama bu yoldan ayrıldık mı, tek başına kaldık mı, televizyonun eline kalırsın, tane eline kalırsın, sapıtırsın, helak olur gidersin. Onun için, efendim kardeşlerim, bunun da bir misali var bende, adamın birisi bana anlattı ki, dedi, benim kayınpederim vardı, her vakit sohbetlere gelirdi dedi. Hiç sohbet bırakmazdı, sakalı da vardı, sonra sohbetleri terk etti. Gelmez oldu dedi, ben dedim ki baba sen bu kadar zaman sohbete giderdin, şimdi niye sohbet direkmiyorsun? Aman dedi, biz çok dinledik dedi, biraz da siz dinleyin. İşte bu azgınlıktır. Estaizullâh kellâ innel insâne le yadgâ errââhustâhnâ. <gülüyor> Allah-u buyuruyor ki, insan azar kudurur, niçin? Kendini ihtiyaçsız gördüğü için. Yani benim sohbete ihtiyacım yok, benim vaaza ihtiyacım yok, ben cemaate girmesem de olur. Ben zaten yolumu bulmuşum, tek başına da giderim. Ha olmaz! Cemaattan ayrılan iflah olmaz. Sonra sohbetleri bırakınca çorap söküğü gibi bak, arkası gelir dinlemeye dinlemeye tabi kalbi katılaşır ondan sonra bir de bir zaman sonra demeye başladı ki bu kadar zamandır da dedi namaz da kılıyorum dedi hiçbir hayrını da görmedi Gördün mü şimdi yahu sen ne diyorsun ne yapıyorsun sakallı adamsın bu kadar namaz kılan adamdın sen ne oldun böyle ya namazı da bıraktı bir zaman sonra efendim bir gün ne, ne olduysa işte onlar üst katta oturuyor biz alt katta oturuyoruz bir çıkıp bakalım dedik, efendim, epey zaman ses gelmedi, bir de baktım gidiyor, boynundan kendisini tavana bağlamış, iplen asmış, intihar etti. Bak görüyor musun, insan nasıl sohbeti bıraktı, namazı bıraktı, ondan sonra efendim intihar etti ki intihar edene cennet haram olur ya! İntihar edene cennet haram olur. Yani çorap çöküğü gibi gitti gitti gitti, sonunda neticesi nasıl bitti? Bu size ibret olsun, ders olsun. En mühim mesele devam, sabah, istikamet sonunu getirmek. Bugün buradasın, yarın neredesin? Ben nice cemaatla biliyorum, beş sene evvel sohbete gelirdi, şu şükürsünün dibinden ayrılmazdı. On sene evvel gelirdi, şimdi nerede? Sakalı keseni de duydum, namazı bırakanı da duydum. İçkiye başlayanı da duydum. Evet duyuyorum, hepsinin bana haberi geliyor. Dua istiyorlar. Ama ben ne yapayım, bunun başı neredendir? Cemaatı bırakmaktan gelir. Bir bıraktın mı cemaatı, zaten şeytan sana çurlandı. Ondan sonra nasıl kendini kurtaracaksın şeytanın? Aman aman aman! Her taraf fitne ateş içerisinde, tek selamet ehli sünnet vel cemaat. Bu yok. Allah için sohbetleşin, netleşin, ayet okuyun, hadis okuyun, birbirinize hakikatleri duyurun. İnşallah çok duacı olun, Allah'ımız dualarınızı boş çevirmez. Efendim, bu duayı okuyor musunuz? Ey kalpleri çeviren Allah'ımız, kalbimizi dinin üzere sabit eyle, kalplerimizi dininden döndürme Allah'ımız diye. Bu duayı okuyacak mısınız? İnşallah, bu size çok lazım, bana da lazım. Akşam namazından sonra ben okudum onu, sünnetten sonra. Allah riyadan muhafaza edilsin. Niçin söylüyorum? Teşrik için söylüyorum. Peki bana lazım da size lazım değil mi? Ben korkuyorum kalbim kayarsa diye Allah muhafaza Siz korkmuyor musunuz? Siz karanti misiniz? O zaman okuyun. 147. sayfede Büyük duaların mecmuasında 147. sayfede Ey kalpleri çeviren Allah! Kalbimi dininden ayırma ya Rabbi! Bu, bu dua yarım satır değil. Yani yarım dakikanızı da almaz ama Allah da kalplerinizi kaydırmaz inşallah. inşallah. Büyük iş görür ya. 147. sayfede her seferinde bir hadis, bir dua, bir şey öğretmeye çalışıyorum. Siz de insanlara <gülüyor> öğretirseniz okuyanlar kadar sevap alırsınız inşallah. Kaç kişiye öğrettiniz o kadar insanın ecrine nail olursunuz. Şimdi kardeşlerimize duyuruyorum. İnşallah bir sözleşelim. Allah için muahedede bulunalım. Nedir sözleşeceğimiz konu? Bizim derdimiz dindir. Sizden söz istediğimiz konu nedir? Dine davettir. Biz Allah'ın dinine dilimiz döndüğü kadar, bak nefesim tıkalı kesik mesik neyse, konuşabildiğimiz kadar, yaşadığımız kadar inşallah ehli sünnet mezhebine, Kur'an'a sünnete davet edeceğimize, Efendim söz veriyoruz Allah'ımızın izniyle. Siz de Allah'ın dinine yardım edeceğinize söz veriyor musunuz? Yani biz Allah'ın yardımcıları izleyebiliyor musunuz? E bunu dedinizse bunu tatbik edin. Yani çevrenizdeki insanları davet edin. 15'te bir de olsa 15 beş gece sonra yine yatsı namazında buluşuruz inşallah. Ne ayetler, ne hadisler nasip olursa konuşuruz inşallah. Derdimize derman ararız. Allah da dermanımızı yaratır inşallah. Tamam? Çocuğunuzda durun ve biz Allah'ın yardımcılarıyız dediğinizin manasını belleyin. Yani bugün en büyük yardım nedir? Duyduklarınızı duyurmak veya bir insanı alıp getirmek ona bu vaazları sen yapmış demektir. Aynı yapmış gibi olursun. Böylece inşallah bir ümmet felah bulur, kurtulur. Bugüne kadar çok eksikler ettik, yanlışlar ettik. Bunlar da telafi olur inşallah. Nasuh tevbesiyle Allah'ımıza dönüş nasip olur. Amerikanın kapısına değil Allah'ın kapısına döneriz inşallah. Cavurlardan medet ummayız, Allah'tan yardım dileriz inşallah. Bir siz bana yardım edersiniz, ben de size yardım ederim. Sırına mazhar oluruz. Bu kadar kolayı var ama işte denilenler amel etmek biraz müşkil. Allah kolay eder inşallah. سبحان <شوهان> رب العليل على الوهاب الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة قرب إليها من قبل ما قال رب إليهم قبل عمل نعوذ بك من النار وما قال رب إليهم قبل عمل اللهم إنا نشكرك من خير ما جاء لك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بكم من شر مستعذلكم نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت مستعان عليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحم الرحيم يا رحم الراحمين يا رحم الرحيم Kabe-i Mağzama'da ve Radda-i bu cemaatimiz hakkında, Türkiye hakkında, Müslümanlar, eli Sünnet, tüm kardeşlerimiz hakkında Ya Rabbel Alem'in nasip ettiğin, muvaffak ettiğin duaların kabulünü de izhar eyle. Üzerlerimizde Ya Rabbi o duaların tesirini izhar eyle. Şuradan dağılmadan da şu cemaati affeyle mağfiret eyle, lütfeyle merhamet eyle, Ehl-i Sünnet-i Aziz eyle, ehl Zelil eyle. Ya Rabbi Habibinin kitabına ve sünnetine muhalif düşenleri kahreyle helak eyle. Ya Rabbi şerrlerini defeyle. Ağızlarını dillerini felceyle. Ya Rabbi âlim imkanlarını kuvvetleni italeyle. Ya Rabbi sünneti her sahada Mansur muzaffer eyle. İslam için çalışanları Ya Rabbi muvaffak eyle. Küfür için çalışanları mahzul eyle, perişan eyle. Ya bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, nur eyle. Elden ayaktan düşürme Ya Rabbi. Kimseleri engel etme Ya Rabbi. Yolundan mahrum etme Ya Rabbi. Ayaklarımızı ölünceye kadar yolunda yürümek nasip eyle Ya Rabbi. Bu cemaattan, bu sohbetlerden Ya Rabbi, bu rahmetlerden mahrum eyleme Ya Rabbi. Engelleri bertaraf eyle, yardım gıları ziyade ile cemaatlarımızı müzdade ile dinleyenleri de etkilenip amel etmeye muvaffak eyle. Yoluna yardım edenlere çok yardım eyle. Bu cemaatların ya Rabbi çağırdıkları insanları da bu yola hidayet eyle. Dinle davette bunları etkili ve mersire çevrelerinde kaç insanlara duyurursalar onlara da bu yolu nasip eyle ya Rabbi. En kısa zamanda Türkiye'de dinine davet vazifesini bir hakkın ifaya bu cemaatları muvaffak eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, yolunda fedakarlıklara muvaffak eyle ya Rabbi. Amin, Amin. diyenlerin azcahimden azad eyle. Dua Allah'ın keremine kabule karine eyle. Amin. Hürmet daha ve yasin. Ve selamun alel murşelin. Velhamdülillahi rabbil alemin.